1514 numaralı konu, Hz. Peygamberin Abdullah bin Hubeyd'e sabah akşam ihlas, felak ile nas surelerini okumasını tavsiye etmeleri, Abdullah bin Hubeyt şöyle anlatıyor, yağmurlu ve çok karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Hz. Peygamberi aramaya çıktık, onu bulduğumuzda bana, söyle, buyurdular, ne diyeceğimi bilemediğim için bir şey söyleyemedim, Hz. Peygamber yine, söyle, buyurdular, ben yine bir şey söyleyemedim,